Programda daha beraberiz. Bugün Söz küçüm programını Ankara'dan Dikmen mahallesinden çekiyoruz. Dikmende bir evde aslında iki arkadaşımızla beraberiz. Burada aslında burada yaşananlar hakkında onlarla sohbet edeceğiz. Merhabalar. Dinleyicilerimize kendinizi anlatmak ister misiniz? Evet. evet. Ben 11 yaşındayım. Kineplacipte Salı Kör Okuluna gidiyorum. 6. sınıfa. Burada Ağustos bu ayında Eylül yağmur yalnız. Değil, ben canım. benim adım Mutcan. 14 yaşındayım. Turan Feyzi İlköğretim Okulu'na gidiyorum. 8. sınıf öğrencisiyim. Ee, yani buralarda yaşanan olaylar bayağı karma karışık olaylar. 6 seneden beri mücadele veriyoruz. Bir hafta mesela elektriğimiz yoktu. işte... ...ben o hem de okul günüydü... ...biz orada mesela çektiğim sorular çok büyüktü... ...yazılarım oluyordu... ...orada masa başında ışıkla çalışıyordum işte... ...çok zor zamanlar geçiyordum... ...ödevlerimin performanslarımın olduğu günlerde... ...mesela buraya yıkıma geliyordu... ...ben evimde oturup hani dersim yapamazdım... ...o seste, o karmaşada... ...o taşta, o bağırışta... ...onun için hani ben de gidiyordum... ...çoğu zaman yani çok kötü notları aldım... ...bu yüzden... ...mesela ben çok başarılı bir öğrenciyim... ...ama işte bu sene mesela... ...karnemde az kötü notlar geldi... ...geleceğiz dedi. Gelmedi. Elektriği kestiler. Çoğu yazılımdan kötü not aldım. Ama sonradan düzelttim. Yine notlarım iyi geldi. Ama yani sözünde durmasını istiyoruz. Çünkü geleceğim diyor. Başka bahaneler üreterek gelmiyor. İşte ne bileyim çok karmakarışık şeyler oluyor. Elektriğimizi, suyumuzu boşa kesiyor yani. Yani yanlış, yalan şeyler söyleyip duruyor mesela bizle konuşurken ne konuştuysa televizyonda ya değiştirerek anlatıyor ya karma karışık anlatıyor ya da yalan söylüyor. Bununla ilgili burada yani çok şey yapılıyordu. Araştırmalar, konuşmalar, gazeteler dağıtılıyordu mesela. Biz e, dışarıda mesela herkes onun gerçek yüzünü görsün diye dün mesela gazete dağıtmaya gittik. Küçük böyle A4 altında yazılmış, e, baskı yapılmış gazeteler. Herkes aldı. Yani çok kişi de bizi takdir etti. Benim söyleyeceğim bu kadar. Tamam. Biraz daha devam ederiz. Şimdi aslında Yağmur da dinleyeceğiz. Aslında Umutcan böyle çok kısa ve hızlı bir şekilde burada yaşanan, yaşadığı zorluklardan evet. bahsetti. Umutcan'la biz aslında cumartesi günü de tanışmıştık. Biraz onların evet. bana bunları anlatmasıyla ben de bugün buraya geldim ve radyo programına aslında ee, çekim için vesile oldu. Çünkü biz İstanbul'da bir şekilde medyadan ya da başka kanallardan takip ediyoruz. Ama burada yaşanılanları hani birebir onların ağzından dinlemek istedik. Ee, Umutcan biraz bahsetti Yağmur. Sen neler düşünüyorsun? 6 yıldır e, burası. Çok küçüklüğünüzden itibaren aslında bir şekilde buradaki mücadeleyin de içerisindesiniz. Hı hı. Ee, yaşadıklarından sen de bahsetmek ister misin? Benim eskiden hiç bilmezdim yürüyüş. Şey... Küçükken işte 6 sene önce böyle ilk geldikleri zaman annem yürüyüşlere gitmeye başladım. Sonradan buralara gelmeye başladı. 1 Şubat'ta Panzellerle, 5000 polisle. O anki bizim psikolojimizi düşünün yani. O kadar polis annemiz gilin. Yani evlerimizi yıkmaya çalışıyorlar. Herkes bazı kişiler Panzerin önüne yatmış. O anda yani psikolojimiz bozuluyor. Polisler geliyor. Hiç küçük büyük demiyor. Ablamı, ablamın bacağına jopla vurdular. Annemgil bir günlük gözaltına aldılar. ben annemgil gerçek hapise girdim zannettim. O anda yani ağladım. Annemgil hiç gelmeyecek mi diye. Sonra bir gün sonra annemgil geldi. Anne hep böyle mi olacak? Işıklarımız gidiyor. Sularımız kesiliyor, Banyo yapamıyorduk okula giderken. Elektrikler, ödevlerimiz oluyor. Yapamıyorduk. Hı hı. kadar. Böyle devam ediyor. Ee, peki bir yani tabii genel olarak tabii bu işin dışı aileleriniz de var ve hani bu çalışma yapıyorsunuz. Aslında sizler de çocuklar olarak çok daha farklı bir evet. şeydesiniz. Çünkü bununla bir şekilde büyüdünüz. Ee, yani sizin talepleriniz nelerdir? Buradan çünkü e, hani neler var? Hani nelerin olmasını istiyorsunuz? Yüreğin olmamasını istiyorsunuz belki. Ben, ben onlardan bahsediyorum. Şimdi benim kardeşim mesela annemin çatışmadayken annemin karnında mesela Hı -hı. o an belli olmuş. Çatışmada annem çatışırken mide falan bulanmış. Hastaneye gitmiş. Yani kardeşim tam o çatışma anında şey olmuş. Yani yeni yeni Hı -hı. büyümeye başlamış annemin karnında. Sonra işte yani büyümüş. İşte o gün mesela bir anımı anlatayım kısa öz. Mesela Tabii. kardeşim Evde yatıyor. Herkes yatıyor evin içinde annemlerle. Bir an ambulans işte polis siren sesi duymuş. Kardeşim yataktan bir an fırlamış. Öyle böyle bir fırlama değil. Hani birisi sizi nasıl korkutursa yerinizden hoplarsanız ya. Aynen öyle. Fırlamış annemi kaldırmış. Anne işte yıkıma geliyorlar, yıkıma geliyorlar diye. Biz büyük bir etki altındaydık. Kardeşim daha 4 yaşında. Yani bu şeylerle başa çıkıyor. Yani kendi... Kötü hissediyor hani her an bir şey olacakmış gibi psikolojisi de baya bozulduğu için yani biz ya gelecekse gelsin hı hı. ya da gelmeyecekse gelmesin biz buradan memnunuzuz her taraf akrabamızla dolu Her hani böyle birkaç tane affedersiniz serseri gibi çocuklar olsa da hani bu çevremiz hep akraba dolu olduğu için burada zıplıyoruz oynuyoruz ama binaye taşındığımızda çok zorluklarımız olacak bir daha birbirimizi görememeye başlayacağız mesela Ondan sonra eskisi gibi yani tam rahat olamayacağız. Ama ya sözünde dursun ya yıkacağım diyorsa yıksın ama sözünde dursun. Geleceğim diyor gelmiyor yani dönüyor. Biz buradan memnunuz. Hani biz yıkmamasını istiyoruz ama o kendi kararı Yıkcam diyor. Yani kendisi bilir ama gelecekse gelsin gelmeyecekse gelmesin. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Senin neler var yalnız? Şimdi bize ev vereceğim diyor televizyonlara çıkıyor. Ev veriyorum Toki'den almıyorlar diyor. Şimdi bize verdiği Toki'den evleri çok küçük. Salon acayip küçük. iki koltuk bir masa koyabileceğin kadar. Biz ailece beş kişiyiz. Biz oraya sığamayız. Hiçbir şey yapamayız orada. Bir de o yüzde milyar, on milyara denk geliyor. Yok faizmiş bilmem neymiş yüzde on milyara denk geliyor. E, bizim bunu ödeyecek paramız yok. Anca buradan diyor. Diyor ki oradan alırsanız nasıl ödeyeceksiniz? O küçücük eve niye para ödeyeyim? ödeyelim yani. yani? O öyle diyor. Sonra bizim psikolojimizi acayip bozdu. Mesela bazı arkadaşlarımız var şurada. Onlar direnişe katılmıyorlar. Neden katılmıyorsunuz? Niye şey yapmıyorsunuz? Falan diyoruz. Biz niye kat katılalım diyor. Mesela mamaktakilere falan ev verdiler yerinde ıslak. Neden bize vermiyorlar? İlk başta ev verirken niye bize izin verdiler? Tapularımızı verdiler? oturabilirsiniz. Sonra da 10-20 sene geçiyor buradan. Ben burada doğdum, büyüdüm. Arkadaşlarım burada oldu. Burada şey yaptım. Birden geliyorlar. Evde yakacağız. Şimdi bizim evimizi yık yıkarlarsa mecburen biz çadır kuracağız burada. Çünkü kalacak hiçbir yerimiz yok. Ben okula gidemeyeceğim. Çadır Hı. olursa, çadırda nasıl yaşayabiliriz? Anladım. Aslında burada bir şey var. Yani sonuçta bir direniş var. Evet. Bir şekilde sürekli bir bahsettiğiniz şekilde işte yıkımla ilgili aslında böyle bir tehdit altındasınız evet. ve bir şekilde bu da sizin hayatlarınızı etkiliyor. Eğitim hayatınızı etkiliyor mu? Sen evet. birazcık bahsettin gerçi. Ders çalışamadım evet. derslerim falan. Başka hani evet. yer söylemek ya istersiniz? Ya benim okulum bayağı uzak. Şimdi hani sorarsanız burada da okul var. Ama hani niye gitmeniz dersen Derseniz ben altıncı sınıfta bıraktım okulu. Çünkü hocamız bizle ilgilenmiyordu. Ana sınıf hocamız. İşte erkek arkadaşı geliyordu. Şeyler geliyordu. Ondan okuldan ayrıldım. 19 Mayıs'a. Yani hmm. buradan orası bir, bir buçuk kilometre falan var. Ya, yalan söylemeyeyim. İşte ben oraya mesela Dolmuş'a gidip geliyorum. Ondan sonra. Orada çekim şeyler. Bazen geliyor buraya yıkımı için ondan sonra her yeri kesiyor benim okulum zaten uzak hani burada çocuklar hani hemen yakın gidip dersini görebilirler ama bir de ben 8. sınıf öğrencisiyim. bir dahaki sefille lise gideceğim sebsem var önümde onu da engelliyor benimki benim okulum uzak olduğu için hem gidemiyorum hem de buradan bırakmıyor polis berekatları geliyor buraya işte diyor ki işte hani bir şey yapmıyoruz. Sadece büyükler böyle çok direnirse büyükleri alın. Ama çocuklara, küçük çocuklara bile jopla vuruyorlar, itiyorlar, kalkıyorlar. İşte mesela küçük çocuklar hani taş atacağı nedir? Bir metre, iki metre. taş atıyorlar, polisin işte önüne düşüyor, polis alıyor. Öyle bir atıyor ki yani sen büyüksün bize Çocuğa geliyor, çocuğun başı şey alıyor. Hani ben yani başka arkadaşlarım için diyemem ama ben çok... Zorluklar geçirdim burada. Geliyor, yıkmayacağım, yıkmayacağım, konusunda şey yapıyor. Okuluma gidemedim. Ben 3-4 gün okuluma gidemedim. Derslerimden geri kaldım. İşte çok şey oldu. Hı hı. Liseye gireceğim, ondan sonra etkilerse o şey, hala geleceğim deyip yolları keser, kapatırsa ben iyice kötü duruma gireceğim. Sbs'ye gireceğim, bir ders göremezsem, bir şey anlayamazsam evde çalıştıklarımla yetinirim ama yani bunlar bana yetmez. O yüzden çok çalışmam gerekiyor. Anadolu Lisesi'ne girebilmem için. Ve mesleğimi almak için. Onun için yani çok zor şartlar geçirdik Hı. biz burada. Sadece aslında barınma hakkı değil, eğitim evet. hakkı konusunda da evet. aslında sıkıntılar var. Senin var mı Yağmur? Evet, mesela şey. benim sınıf öğretmenim şu köyün içinde oturuyor. Ama onlar sadece dördüncü ve beşinci etabı yıkmak istiyorlar. yıkım oluyor aynı anda. Her yer çatışma. Okula nasıl gidebilirim? Gidemiyorum. Mesela büyük üyününün. Sonra gidiyorum. öğretmen diyor, niye gitmeniz? öğretmen şöyle bir soru soruyor. Niye oraya yani geliyorlar da bizim buraya gelmiyorlar? Sen okulunu, okulunu niye şey yapıyorsun diyorlar. Bu konuda da şey oluyor. Mesela o anda her yer çatışmış. Polis her yeri çember altına almış. Ben o anda nasıl gidebilirim? Okula bile gitmeye izin vermiyorlar. Evde kal diyor babam. Kapıyı kilitliyor. E ben korkuyorum. Babam gibi yalnız bırakamam. Yani Onun peşinden gidiyorum. Bir oda bir sürü kişi var, şey var çatışıyorlar, psikolojimiz bozuluyor, dersler. O gün mesela dersi kaçırıyoruz, Ma o gün gitmemiştim matematikten yazılı olmuşlar mesela. Hmm. Öğretmen bana sıfır verecekti, ama biliyor öğretmen buradaki hangi olayların nasıl olduğunu. O yüzden yani bizim derslerimizi de yapamıyoruz. Hmm. Bir tane kağıt hazırlamışlar, Melek Gökçek bize göndermiş. Oradaki bütün her şey yollar kesilecek, iletişim kesilecek, elektrik, su kesilecek. Mesela Dün dört saat elektriğimiz yoktu. Hı hı. Ablam gidip ders çalışacaktık, çalışamadık. Ablamın arkadaşı geldi ders çalışmak için K karanlıktı yani mum ışığında da çalışamadılar. Ama belki daha da fazlaydı yani elektrik yedi sekiz gibi gitti, gece iki üç gibi elektrik geldi. Hı hı. Mesela Melik Özkayın bir pay olduğunu düşünüyor çünkü arayanlar diyordu ki tam onda gelecek. Ondan sonra bekliyoruz, onu geçiyor. Tekrar aradık, 11'i de gelecek. Tekrar aradık, 12'de gelecek. Ondan sonra hiçbir şey demeyince elektriklerimiz geldi ama gece mesela burada çalışacak, üniversiteye giden öğrenciler var. Mesela biz tatildeyiz ama onların hala dersleri var. Onlar çalışamıyor. Yani çok zor şey altında geçiriyoruz ama yani. Ee, peki burada aslında bir tane barınma hakkı bürosu var. Ben evet. de az önce oradaydım. Aslında orada bir yandan da 6 yılda devam eden bir direniş var. Aslında çok güçlü de... Ee, büroda sizler bir şeyler yapıyor musunuz ya da o büroyla iletişimimiz nasıl? Şey, orada e, cumartes pazar günleri e, Türkçe, matematik dersleri, kursları veriyorlar bize. Oddi'den falan üniversiteli öğrenciler geliyor. Faaliyetler oluyor. Mesela yazlar falan bizi havuza falan da götürmüşlerdi. Böyle seramikler falan yaptırıyorlardı. Mesela yaz tatilinde boş oluyorduk, bir yere gidemiyorduk. ...oraya gidiyorduk, eğleniyorduk... ...hem arkadaşlarımız geliyordu aşağı mahalleden... ...buradan gidiyorduk, birlikte oluyorduk... ...çok güzel oldu... ...ya şimdi, Yağmur arkadaşımın dediğine katılıyorum... ...çok güzel faaliyetler oluyor... ...barınma bürosu hani böyle barınma gibi bir yer değil... ...herkes yanlış anlamasın... ...orada dayanışma var... ...kardeşlik var, dostluk var... ...yani insanlar birbirinin ihtiyaçlarını karşılıyorlar... ...buradan çoğu kişi mesela... ...yıkım için şey, çabalamaya gelmiyor... ...savaşmaya gelmiyorlar... Ama ta bir sürü mesela öğrenciler geliyor buraya. O gün mesela çoğu ayaktaydı, çoğu yatıyordan hani dinleniyordu. Biz buradan birkaç gençler gidip şey yaptık mesela onların yerine nöbet tuttuk. İşte elektrikleri kestiler gelecek şey gibi korkuttular. Yazları mesela şeyler oluyor evet. Ben mesela resmi iyi benim. Ama hani burada arada bir böyle canım isterse çiziyorum. Mesela geliyorlar oraya herkes kendi isteğiyle geliyor. Yani ondaki bize yardım eden, işte ders veren, öğreten herkese teşekkürler. Mesela orada resim dersi oluyordu, fotoğrafçılık oluyordu, işte gezi oluyordu, çok şey yapılıyordu mesela dersler veriliyordu. Ama herkes kendi isteğiyle. Mesela konserler oluyordu yaz okullarında. Her bir ders için, her bir ders için yeni hocalar geliyordu. Mesela havuza gidiyorduk. Ottü mesela en büyük yardım Ottü şey yapıyordu. Orada havuzuna davet ediyordu bizi. Havuzda yüzüyorduk. Çok da eğleniyorduk ama yani barınma bürosunda daha da değişik şeyler oluyor mesela. Bir sürü kişi geliyor. Mesela kışta soğukta orada gitar dersi veriliyorlar, saz dersi veriliyorlar. Yani büro bence çok iyi. Güzel de faaliyetleri var. Bizim bir herkesi olmuş. birleştiren bir şey. evet, yer evet, olmuş Bizim galiba. Psikolojimizi bozmamak için hani eğlendirmek için çocuklar olsun diye yazları öyle yapıyorlardı. Zaten kışları da okul var. Evet. Peki şeyden çebelleriniz var mı? İstanbul'da da aslında bu tür mahalleler evet, var evet. ve yakınlar var. Evet. Onları da takip ediyor musunuz? Onlarla ilgili İstanbul'da çünkü bu program dilimini evet, biliyorsunuz. E, Orada da aslında bize direnişe de hani bize yardıma da gelmişlerdi. Hı -hı. Biz buradan İstanbul'a da gitmişlerdi yani Onlara yardım otobüsle evet. birlikte bira götürmüştü. O Böyle hani yardımlaşmaya gidip geliyoruz ama mesela yarın yıkım haberi alacağız. Onu duydular mesela bir adam Yani yardıma geliyorlar Hı -hı. halk evlerinden falan. Böyle İstanbul'dan bir sürü kişi geliyor. Mesela 4-5 kişi bizim burada yer yatağı seriyoruz. Bize yardım için buraya geliyorlar. Hiç tanımadığımız kişi. Eskiden olsa bizi almazdık. Ama biliyoruz ki bize yardım edecek. Hı -hı. Ya şimdi denişme çok büyük bir etkisi var aslında bu yıkımlar bu çabanın içinde biz İstanbul'u takip ediyoruz mesela yıkım yerleri çok şey oradaki insanlar da bizim çektiğimiz zorlukları çekiyorlardır M mesela buraya geliyorlardı yıkım baya bir, bir Şubat'ta baya bir büyük yıkım oldu çoğu kişi İstanbul'dan halkları birbirinden gelmişti 1 bir, bir Şubat'ta da yine İstanbul'da bir yıkım gerçekleşiyormuş Annemler de onun sayesinde işte şey gittiler İstanbul'a gittiler orada dayanışma sağladılar yani herkes burada yardıma, işte desteğe, herkes yani bir şey veriyor. Herkese teşekkür ediyoruz. Hı hı. Hem diyeceklerim bu kadar. Melek Ökçek diyor ki o oh, halk değil diyor. Oranın halkı değil. Niye desteğe geliyorlar? E şimdi askeriyeden bile yardım alıyor. Yani buraya 10 bin polisle geleceğim diyor. E biz bu mahallede kaç kişi çıkabilir? En az... En fazla yani 600 kişi çıkabilir değil mi? O 10 bin kişi, 600 kişi yardım etmek için geliyorlar. Kötü bir şey değil. Öyle diyor, yardım diyor. Ben oraya diyor kömür dağıtıyorum, şey yapıyorum. Kömür dağıtıyorsun, hem yemek dağıtıyorsun, şey yapıyorsun. Biz almıyoruz ama. Hem dağıtıyorsun, hem de gelip evimizi yıkıyorsun. Hiç dağıtma yani çok keyifli ve çok güzel anlatıyorsunuz evet. gerçekten. Hani buradaki yaşamı ve gerçekten hani e, takipçisi olduğu, ve içinde olduğunuzu hissediyorum Siz. size ve buradaki insanların sizin görüşlerinizle hani sizlerle beraber oluyorlar. Yani genelde böyle çalışmalarda hep böyle çocuklar bir şekilde ihmal edilir ve hani sen küçüksün, hmm. sus falan hani evet. öyle işilir ama burada galiba pek öyle değil. Sizler de şeyin çok içerisindesiniz evet. Onun için de çok, hani çok, beni çok et, ben çok etkilendim buradaki. Yani sizin de bu kadar işin içinde olup kendi görüşlerinizi anlatmanızdan. Ee, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Ee, yani son olarak aslında bizim programımız aslında bir çocuk hakları programı. Yani çocuk haklarının evet. Türkiye'de hayata geçmesiyle ilgili farklı konuları ele alıyoruz. Hani böyle son olarak ne bileyim size gelip sorsalar hani ne, ne istersiniz veya ne hani talepleriniz nedir diye bir şey sorulsa hani neler söylemek istersiniz? Son olarak bize hani bana, buradan e, dinleyicilerimiz de olabilir bu. E, onları paylaşırsanız bana, programı sizin dileklerinizle ve e, taleplerinizle bitirelim. Bana derseler hani bir şansım var. Ne istiyorsun? Ben sadece o bir şansla sadece bir şansla buradaki evlerin yıkılmamasını isterim. Çünkü mesela burada kar yağıyor. Buradaki tüm çocuklar mesela şu yokuş var Evet memenim. şimdi geldim ben ha, de evet. e, orada mesela kayıyoruz, kayıyoruz. böyle bir şey oluruz. Çok eğlenceli bir şey ama yani buranın yıkılmamasını herkes istiyor. Yani benim bir tek dileğim var buranın yıkılmaması. Bir de buranın yıkılmaması çünkü eskiden daha 4-5 sene önce bu olaylar çıkmadan önce geliyorlardı yollarımızı asfaltlarda atıyorlardı karları temizliyorlardı. Şimdi her yer kar yollarımız çukur bütün böyle belediye araçları gelip geçiyorlar her yer çukur oldu. Çok kötü oldu. Şimdi yıkılmazsa, her yere ağaç dikilse, bozuk yerler düzeltirse çok güzel bir yer olacak. Şimdi mahallenin yarısı zaten taşındı gitti. Direnmek istemiyorlardı. Ben ne yapacağım diyordu. Ama biz öyle değiliz. Belki kazanabiliriz. Belki bir şans. Kız bence 6 yıldır direniyorsunuz. Evet. Ve umarım hani kazanmak için de, e, hakkınız, yani barınma hakkınızın neden gitmemesi için de umarım güzel haberler ve haberler olacaktır. Az önce yağmur ve umutcanla programımızı yaptık ama Ayıcan geç kaldı. Şimdi aramıza katıldığı için onu da aslında birazcık soracağız. Hoş geldin Ayıcan. Hoş bulduk. Ee, sen buradaki yaşananlarla ilgili, direnişle ilgili, umutcan ve yağmur bize yaşadıklarından bahsettiler. Sen neler söylemek istersin bize? Evimizi yıkmak için geldiler ama ama güçsüz oldukları için gittiler geri. Gittiler geri. Peki. Kepcayla bazı bazı boş evleri yıktık üç tane. Sonra Mürük Ökçek dedi ki bir ev yıkmadan Sebebi de buymuş zaten. Sebebi de buymuş. Peki senin buradan şimdi dinleyicilere söylemek istediğin bir şey var mı? Ne istiyorsun sen? Evlerimizi yıkmanı istiyorum. Hı hı. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Kaç yaşındasın? Sekiz yaşındayım. ikinci sınıfa gidiyorum. Kelimelerle Hı hı. Başka söylemek istediğim bir şeyler var mı? Yok. Ben çok teşekkür ediyorum. Biz, teşekkür Biz teşekkür bir tane de aslında şarkı e, dinliyoruz. E, şimdi o yüzden programımızı belki bir şarkıyla kapatırız. E, o şarkı da şimdi sizlerle karar verir. Onun çalmasını sağlarız arada olur mu? Olur. Tamam peki o zaman. Ee, bu sefer Dikmen'den seslendik sizlere dinleyicilerimiz. Ee, Yağmur ben ve Umutcan. Çok keyifli bir sohbetti. Onlara çok çok teşekkür ediyoruz ee, ve umarım hani e, desteğiniz için de aslında e, Dikmen'deki direnişle ilgili aslında web sitesinden de ulaşabilirsiniz. Buradaki çalışmaları da hem takip edebilirsiniz hem de destek vermek isterseniz onlara katılabilirsiniz. Diyelim. Hoşçakalın. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.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 ...yetmiş yedi katlı yekpare candan mağazalardır. Hani şimdi biz haykırırız? Cevap... ...açılır kara kaplı bir kitap... ...zindan... ...kayış kapar kolumuzu... ...kırılan... ...kemik... ...kan... ...hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir... ...ve çocuklarımız işten eve